Yukarıda sakal, aşağıda kol. Nurya Akman. AK Parti 40 satır mı, 40 katır mı kıskacında? Dört bakanı Yüce Divan'a gönderseler bir türlü, göndermeseler başka türlü. Şimdiye kadar bu yolsuzluk değil, hükümete darbe dediler. Şimdi yargılamaya izin verseler iddialarına gölge düşecek. Gerçeğin normal mahkemelerde araştırılması Takipsizlik kararıyla önlenmişken yol arkadaşlarımızı kendi ellerimizle yakmaya ne gerek var diye düşünüyor bazıları. Ciddi bir şüphe taşınmasa bu bakanlar kabine dışında bırakılmazdı diyenler de var. İyi ama bu seferde atılan çamur hep üzerimizde kalacak. Seçmenimize aslında pürip hak olduğumuzu nasıl anlatacağız sorusu şöyle püskürtülüyor. Seçim kampanyamızı Yüce Divan mı yönetsin yani? Satır da seçilse, katır da tercih edilse, durumu seçmene açıklama zahmetine girecekler. Hukukta suçun şahsiliği esastır, tamam. Lakin, bakanların karar ve uygulamalarından müteselsilen, hükümetin başı da sorumludur. Olay dönüp dolaşıp, onlar bu işlerin içindeyken, siz uyuyor muydunuz? Doğru söyleyin bakayım, bu çukura bakanları siz mi ettiniz? Sorusuna kilitlenecek. Dördün birini kollasan, Diğerleri yaygara koparacak, yukarıda bıyık, aşağıda sakal. Bin dereden su gelse değirmen dönmeyecek. 14 Haziran ölüm kalım seçimini kazanamazlarsa çanlarına ot tıkanacak. Ne yapıp etseler de bu ikilemden siyasi kâr sağlayıp oyları düşmese. Burada mesele cevapların ahlaken değil siyaseten aranması. Ellerinde yolsuzluk, hırsızlık değildir fetvası var. Ama güvenli bir çıkış kapısı açmıyor bu yaklaşım. Yolsuzluğun hırsızlıktan daha ağır bir suç olduğu ortada. Yolsuzluk hırsızlıktan farklı olarak belirli kişilerin değil, milletin bütün fertlerinin haklarını gasp ediyor çünkü. Vergi veren insanların paraları çarçur ediliyor, almaları gereken hizmetlerde nitelik ve nicelik kaybı oluyor. Eğer hükümet millete, hizmete hiç kusur etmediyse, yapıldığı iddia edilen yanlışların adı otomatikman, Hırsızlık olarak tescillenmek zorunda. Cumhurbaşkanımızla Başbakanımız arasında en ufak bir görüş ayrılığı yoksa, Sayın Davutoğlu'nun yolsuzluk yapan kardeşim olsa kolunu koparırım sözlerini nasıl yorumlayacağız? Tam bu noktada Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'nın 1573'de Venedik Büyükelçisi Barbaro'ya yazdığı meşhur mektubu hatırlıyoruz. Bilindiği gibi Osmanlı, Haçlı donanmasına karşı İnebahtı'da büyük bir bozguna uğramıştı. Sokullu, biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Sizse donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha gür çıkar, demişti. AK Parti milletvekillerinin bıyıkla sakal arasında yaşadığı gelgit, başbakanımızın nezdinde sakalla kol arasında geçiyor. Davutoğlu sözlerinde samimidir muhakkak. Ama herhalde geri gelmemekle kalmayıp, Hükümeti de çolak hale getirecek kol kesme yerine sakaldan vazgeçip yeniden uzayıncaya kadar bir süreliğine bıyıkla idare etmeyi ister. Bu siyasi kariyerinin geleceği açısından ödemesi gereken bir bedel. Sakal tıraşıyla yüzlerin biraz aydınlanması mümkün. Zaten 17 Aralık dosyası kapatıldıktan polislerin koyduğu iddia edilen paralar faiziyle birlikte sahiplerine iade edildikten sonra kol koparma imkanı kalmadı. Aksine kırık çıkıkçıya tedavi ettirilerek omuzlarına daha sağlam olarak oturtuldu. Eh artık sakaldan bile vazgeçilemiyorsa kendi düşen ağlamaz derler adama. Tabi şu ihtimali de gözden ırak tutamayız. Bakanlar yüce divana gönderilirse suçlandıkları konuların tamamında Tayyip Erdoğan'ın talimatı veya bilgisi bulunduğunu söyleyebilirler. Bağışın dışında... Üç dönem kuralına takılmayan, teorik olarak yeniden milletvekili seçilebilecek bakanlar kendilerine bu onur bahşedilmediği takdirde ilginç ifşaatlara başlayabilirler. Böyle bir durumda bu kişileri yeniden meclise sokmama taraftarı olduğu bilinen Davutoğlu'nun kendisine bu yönde bir baskı yapılırsa koparacağı kol acaba kimin olur? Galiba bu aşamada en pratik çözüm komisyondan çıkacak Yüce Divan kararının genel kurulda reddedilmesidir. Sonrası pazarlık usulü halledilir evelallah. Telaşa mahal yok. İnternet erişiminin engellenmesi kararı nasılsa başbakana verilecek. Kamu düzenimiz ve milli güvenliğimizi emanet etmişiz bir kere. Optimum denge modeli muhakkak bulunacaktır. Demokrasilerde çare tükenmez.